Merhaba Halil, hoş geldin. Teşekkürler, sen de hoş geldin. <gülüyor> kısa, hoş bir yol, kısa zamanı, Kısa zamanı, uzun bir yolculuk sığdırdın sen de. Bugünkü program Şiddet. Uzun zamandır elimin altında o kitaplar, hepsini okuyup bitireyim de ondan sonra programda konuşalım diyordum. Ama bugün uzun zamandır konuşulması, konuşmayı istediğim bir konuydu. Şiddet... Tam bir program ayırmasak dahi biz programlarda şiddet konusunu ele alıyoruz zaten. Şimdi bir seçki var orada şiddetin eleştirisi üzerine. Bu Walter Benjamin'in çok klasikleşmiş bir metninin başlığı o seçkinin de değerlemenin en odağını oluşturuyor. Biz de zaten bütün yazılanları ele alamayız. Programımıza sığmaz. Bir saat böylesine çetrefil, böylesine geniş bir konuyu ele almak için aslında kısa bir süre Walter Benjamin'le ele alalım. Ama Walter, Walter Benjamin bizi başka yerlere gönderiyor, George Sorrel'e gönderiyor. Bu arada George Sorrel'i eleştiren, yeni solun 1960'lardaki şiddetini eleştiren, şiddeti eğilimini eleştiren bir kitapçığı var, Hannah Arendt'in. O da çok önemli aslında, 70 küsur sayfalık bir kitap açık ama bir program kapsayacak kadarlık pek çok şey söylüyor o 78, 70 küsur sayfa boyunca. Şimdi dediğimiz gibi geniş bir konu şiddet. Pek çok tezahürleri var. Devletler arasındaki şiddet uluslararası ilişkilerde hala kullanılıyor. Ama günümüzde artık varılan noktada büyük devletli, batılı devletlerin silahlarını o kadar geliştirdiler ki yıkım araçlarını... Birbirlerine karşı kullanamıyorlar belki caydırıcılıktan ancak söz edilebiliyor caydırıcı olan silahlardan söz Kişilerin birbirlerine karşı kullandıkları şiddet var kadına karşı şiddet aile içinde şiddet fizik, okulda öğretmenin öğrencilere karşı kullandığı şiddet ve devletin kurumlarının yurttaşlarına karşı kullandığı şiddet var. O da çok yaygın. Ama modern hayatta fiziksel olmayan şiddetler de var aslında. Daha şiddet biçimleri, iş yerlerindeki mobbing dediğimiz şirket. Evet. Şiddet biçimi, sözlerle, jestlerle aşağılama, zorlama. Çok farklı biçimleri var. Kitle hareketlerindeki şiddet, linç yuruhlarına kadar. Hala günümüzde de böyle topluluklar var. Linç etmeseler de birden saldırganlaşan kitleler. Diyeceğim psikiyatristleri ilgilendiren... Pek çok e, bilim insanı ilgilendiren bir konu ama Walter Benjamin 1920'lerde kaleme aldığı yazdığı bu eseri e, metni de şiddetin hukuk ve devletle olan ilişkisini ele alıyor. Yani daha dar anlamda bir şiddetten bahsediyor. Bu şiddet e, e, hukuk felsefesi açısından, siyaset felsefesi açısından ele alıyor ve iktidarın mantığının uzantısı olarak şiddeti ele alıyor. E, çok karmaşık. Gençlik eserlerinden bir tanesi, gençlik metinlerinden bir tanesi çok e, heyecanlı bir genç bir felsefeci olarak kaleme almış ve Çetrefil anlaşılması çok zor bir e, metin. Çelişkili şeyler söylüyor aslında. Yeni yeni kavramlar ele, ele, ele, ortaya atıyor. Ama bariz bir biçimde George Sorel'den etkilenmiş. George Sorel'den etkisi başka metinlerde de var. Walter Benjamin'in. Ama Sorel'in ismini pek zikretmiyor. Bu, ikinci, Birinci Dünya Savaşı'nda... E, Genç bir insanken baş, savaşın başlangıcında o kadar bilinci açık değil savaşa karşı. E, duyarlı değil Walter Benjamin'in. Ama savaş ilerledikçe iki üç tane arkadaşı intihar ediyorlar. Savaştan e, çok travma geçiren insanların yakınlarını görüyor. Ve savaş sonrasında Almanya'daki işçilerin ayaklanmasını Münih konseylerinin, işçi, köylü, asker konseylerinin sosyal demokratlarında teşvik ile askerle ordu tarafından hunharca bastırılması, parlamenter demokrasiye reformculuğa karşı büyük bir kuşku uyandırıyor Walter Benjamin'de ve Weimar e, Cumhuriyetinin diğer genç solcu radikal, e, daha doğrusu sosyalist gençlerin e, Benjamin'in kuşağını radikalleştiriyor. Burada yer yer şiddeti övüyen gibi övüyormuş gibi bir hali var. Bu açıkla, bu açıkça söylenmesi gereken bir şey. Ama bazen bazı yerlerde devletten gelen, iktidardan gelen şiddeti de eleştiriyor. Frank Bunlar da kalmıyor. Fransız devrimi sırasında uygulanan, devrimci şiddet olarak uygulanmış olan, kendisini devrimci olarak adlandırılan bir şiddeti de eleştiriyor burada Walter Benjamin. Dahası devletin bireyler insan insanların üzerinde bireyler üzerinde uyguladığı, kurumların uyguladığı şiddetin yanı sıra kişiler arasında şiddetin olabileceğini söylüyor. Hukuk, şunu söylemek istiyor daha doğrusu. Devlet hukuk şiddete dayanır. Burada Kurucu olarak şiddet, bir kurucu unsur olarak şiddetten bahsediyor. Şiddet, yasalar bir düzeni, belirli kurulmuş olan bir düzeni korurlar ve burada şiddete başvurular. Her yasada bir şiddet vardır. Şiddet yasaların dilinde başlar gerçekten de. Ama şiddetin en baris biçimi, en uç, en aşırı biçimi devletin ceza yasalarında uyguladığı şiddet tabii ki idam cezasıdır. Ama Walter Benjamin burada humanistlere bir uyarısı var. İdam cezasıyla sınırlı kalmayın diyor. Devletin bütün yasalarında zaten şiddet vardır diyor. Ama bununla birlikte iki, iki ayrım, bir ayrım yapıyor. Pozitif hukukun uyguladığı şiddet ve doğal hukukun uyguladığı şiddet. Bütün hukuk sistemlerinde de gerek doğal hukukta gerek pozitif hukukta şiddet uygular. Bir şi, hukuk... Muzaffer olanın, zafer kazanmış olanın kendi iradesini kabul ettirebilmesidir. Bunu kabul ettirebilmesi için kaçınılmaz olarak şiddete başvurur diyor. Doğal hukukta da böyledir bu diyor. Doğal hukuk kendisini pozitif hukuk haline getirebilmek için, kabul ettirebilmek için şiddet uygular. Ama doğal hukuk ideal amaçlar ortaya koyar. Yani çok adil amaçlar. Bazı idealler ortaya koyar ve bunları adil amaç, eşitlik, kardeşlik. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey, bunlar son derece dünyevi şeylerdir. Bu dünyaya ait şeylerdir. İnsanların eşitliği. Hı -hı. Eğer bunları evet. kutsallaştırırsanız, Fransız devriminde de böyle olmuştur. Kutsallaştırırsanız şiddet terör eylemlerinin e, haklılaştırıcı bir eylem haline gelir. Diyor. Evet, adı bile terör oluyor evet. işte. Terör dönemi yani. Evet, evet. Fransız devriminde düpedüz adını koyarak şiddete terör diyorlar. Ya. Evet yani hep şiddeti doğal hukukun adil amaçlarla şiddet uygulanabilir. Çünkü zaten pozitif hukuk dediğimiz yürürlükteki hukuk bütünüyle şiddete dayanır, Şiddet yoluyla kurulmuştur. Şiddet uygulanabilir diyor Walter Benjamin. Fakat bir yandan Fransız devriminde uygulanmış olan şiddeti de eleştiriyor yani onu kutsal ideallerini, adil amaçlarını e, kutsallaştırırsa şiddet terör terörün destekçisi olur, terörü meşrulaştırmaya çalışır. Buradaki şey e, ilham kaynağı açıkça dediğimiz gibi George Soros. George Soros evet. Soros da çok tehlikeli bir düşünür aslında. Yani hem Mussolini'nin çok okuduğu baş ucunda bulundurdu hem de Gramsci'nin baş ucunda bulundurdu bir yazar. Bu iki zıt kutup arasındaki de her ikisini de memnun edebiliyorsa, hoşnut edebiliyorsa gerçekten orada bir çok dikkatli olmak lazım. Fakat George Soran hiçbir zaman kendisini bir faşist olarak, yani faşist değil, ilginç bir yönü daha var. Frans Fono'nun dünyanın lanetlerine yazdığı ön sözde ki o sözde Sartre'ın çok eleştirilebilir, orada şiddeti savunan savunur fakat Sartre, aynı Sartre şiddeti savunan Sartre, Joe için faşist diyor. Evet. Ama bir yandan sağcı, muhafazakar, Sartre'ın siyasal hasmı olan, tam karşısında yer almış olan Raymond Aron, karmaşıklığı, düşüncesindeki karmaşıklığı çok takdir ediyorum diyor John Seren için. <gülüyor> Böyle çok kutuplardan, çok farklı yerlerden hem eleştiriliyor hem de takdir edilen bir düşünür. Fakat devletin şiddetine karşı anarşizan bir yönü var. Şeyde de var. Banyamin'de de var anarşistan bir ama hangi koşullarda anarşistan olduğunu söyledik yani devletin reformculara karşı o sosyal de de demokratların orduyla işbirliği yaparak e isyancıların üzerine sürmeleri o konseyleri bastırmaları ve karşısında sosyal demokratların o reformcuların karşı bir derin kuşkusu var. Kuşağının bütün üye şeylerini hemen hemen e sosyalistlerinde böyle bir kuşku zamanla beliriyor. Üstelik e Birinci Dünya Savaşı'nda bütün pek çok kişi, sosyalist savaşı destekliyorlar. Yani şiddeti destekliyorlar. Bu durumda böyle bir devletin, böyle bir hukuk düzeninin karşı ancak şiddetle karşı koyabilirsiniz. Ama Walter Benjamin'in savunduğu şiddet farklı bir şiddet. Onu da açıklayabilirim. Bir şey söyleyeceksin galiba. Şeyi sormak istiyorum. Yani tam da bu noktada işte Walter Benjamin Fransız devrimindeki Terörü ve şiddeti savunurken, Jacob, eleştirirken pardon, öte yandan günümüzde de kullanılabilirliğini yer yer savunuyor dedin. Bu ayrımı hangi kriterlere göre yapıyor? Kendi günündeki, günümüzdeki Hı. değil de kendi günündeki şiddeti. Bir şey daha söyleyeyim aslında sadece Walter Benjamin'in şiddeti çok öven George halde de Fransız devrimini eleştiriyor. Yani devletten gelen şiddeti eleştiriyor. Devlet kendisini kuruyor ve varlığını sürdürebilmek için şiddet uyguluyor. Monarşiden şiddet cumhuriyete geçmiştir diyor. Janjuresi eleştiriyor. Devlet dal kabuklu yapıyorsun sen demiş. Sosyalist lider. Evet sosyalist. Yani. Az ki barışçı evet. Ama devrimin devrimci şiddeti o zaman monarşiye karşı savunmuş. Sen cumhuriyetin kurumuş olan cumhuriyetin dal kabuklunu yapıyorsun diyor ona karşı. Böyle karmaşık bir şey var. Şimdi hangi şiddeti uyguluyor, de, savunuyor dersen aslında bir hukuk düzeninde araç ve amaç arasında bir orantı vardır. Hukuk yani amaç, belirli amaçları sağlamak için, ulaşabilmek için şiddet uygular ve şiddetin belirli dozlarda uygular. Bir Aralarında bir simetri olması gerekir. İdam cezasını her zaman veremezsin. Ama modern devletin bir özelliği var. Max Weber'in de söylediği gibi şiddet tekelini elinde bulunduruyor. Yani anlaşma yaparken öyle bir anlaşma yok. Böyle bir kurgu ama modern devleti açıklamakta çok derecede yardımcı olan bir kurgu o. İnsanlar tekel birbirlerine karşı kısasa kısas uygulamamak için bütün yetkilerini bu konudaki haklarından feragat ediyorlar. Böyle bir hakları hukuken yok ama de facto var. Bunu devlete veriyorlar devlet onların adına uyguluyor. İşte kolluk kuvvetleri, evet. polis, jandarma ordu evet. filan yapıyor. Evet. Evet, devlet uyguluyor. Ama de, burada amaç ve araç arasında bir şey bir denge olması gerekir diyor. İkinci bir şiddet vardır diyor. İkinci devletin şiddetinin yanında saf araç olarak şiddet vardır diyor. Hmm. Bu şiddet, burada hmm. örnek olarak George Snell'e döner, tekrar dönerek Graf örneğini veriyor. Burada da çok anarşist hareketleri etkilemiş olan bir görüş bunlar, anarko-sendikalist hareketleri desteklemiş hmm. olan görüş. E, grev aslında genel grev hiçbir zaman şiddet uygulamayı izin vermez genel grev. Yani greve giden işçilerin ne yapacakları kanunda belirtilmiştir. E, i̇ş yerindeki eşyaları tahrip ettiklerinde hemen polis çağırır işveren ve polis de müdahale eder orada. Bunu, bu, bu tür bir grev diyor, iktidar ilişkilerini tekrar yeniler. Yani genel greve giden işçiler pazarlık yaparlar. Talepleri kısmen de kabul etmiş olsa işe, tekrar iş başına dönerler. Hı -hı. Ama ben öyle bir grev istiyorum ki, öyle bir grev portresi çiziyor ki... ...George Sorel bu bir mit. yani grev, Mit olarak grev. Hı -hı. Anarşist grev, genel grev ya da proleter genel grev. Böyle bir genel grev yok. Kanunlar böyle bir genel grev sağlamıyor. Bu genel grev... İktidar ilişkilerini koparacak, devletin şiddetini ortadan kaldıracaktır. Bunu aşağı yukarı aynen Walter Benjamin de kabul ediyor. Hmm. Buradaki... Öyle bir şiddet ki bu şiddeti ortadan kaldıracak şiddet. Devletin şiddetine son verecek şiddet. Aslında şiddet yoktur bunda diyor. Saf amaçtır. Hiçbir şey ortaya koymazlar diyor. Politer genel, genel greve ya da anarşist genel greve giden işçiler iş, işverenle herhangi bir şey istemezler. İş saatleriyle görüşmezler onlar diyor. Görüşmek yapmak, müzakere yapmak gibi şeyleri... E Tasaları ve böyle bir arzuları yoktur. Sadece iktidar ilişkilerini koparmak isterler diyor. Bu hakikaten mitleştirmek. Böyle bir gene, genel grev yok. Ama vaktinde o zamanında anarko sendikalist hareket böyle bir grev olabilir ve düzeni yıkabilir e, diye söylemiş. Evet Hadi. ama burada bir kriterlerin seçiminde bir e, muğlaklık e, evet, var. Evet tabi tabii tabi var. Yani bir e, standartla birden fazla standart var devletten gelince kabul edilmez evet. ama kendi içinde de şiddeti sona erdirecek şiddet kavramı tabi çok en evet. temel tartışma <gülüyor> konusu belki üzerinde durmaya devam edeceğiz zaten hemen. Fakat şunu da söylüyorum ben kişiler arasındaki özel kişiler arasında bir anlaşmazlık olduğunda mahkemeye başvurduğunda dava açtığında sen şikayetçi sen sözleşmeye aykırı bir davranışta bulunduğunu söylüyorsan e, karşı taraf davalının onu devlet eliyle şiddet uygulanmasını istiyorsundur. Hukukun araya müdahale etmesini istiyorsunuz iki kişi arasında. Evet. E Hukuk da şi, özünde şiddet olduğuna göre hasmını e, da, yargıçta feragat ettiğin o evet. ihkakı, hak feragat etmiş. Onu bana uygula diyorsun. Talepte bulunuyorsun. Walter Benjamin diyor ki bunlara hiç gerek yok aslında diyor. İyi bir konuşma, nezaket, hoşgörü bunların hepsini halledebilir diyor. Adalet Hukuk vardır ama adalet yoktur. Hukuk adaleti koru, sağlamaz zaten diyor. Adaleti var olan hukukun ötesinde arayacaksınız siz diyor. Şimdi buradaki o bir, çok murlak bir şiddetin ne zaman haklı olabilir, ne zaman adil olabilir bir denge kuruyor farkı. Evet. Dikkat edersen. Evet. O Fransız devrimine getirdiği eleştiriyi. Kişiler, özel kişiler arasındaki ilişkilerde devletin mahkemelerine başvurmaktansa yasama organ, yargı organlarını siz kendiniz... ...hoşgörüyle, aranızda bir nezaket ilişkileri oluşturarak hukukun araya girmesini bertaraf edin, önleyin diyor. Evet, son derece girift bir evet, son derece girift. günümüze de... Son derece girift. Girift ve müthiş günümüze de yansımalarını günümüzde de olanca kuvvetiyle... Güzel. Sürdüren bir tartışma. Bu. Bir şey daha söyleyeyim. Orada da Aykut Çelebi'nin güzel bir şeyi var. Yani metni anlatılması bakımından çok güzel bir şey. Orada bir hatırlatma yapıyor. Bir dipnotta. Ordu fraksiyonu üyeleri Walter Benjamin'i çok severlermiş bu metnini. <gülüyor> Mesela onlarda da şey buluyor. Devletin şiddeti var işte şiddet duyguluyoruz yani. Evet. Onlarda da malzeme veren bir şey var. Ama genç yaşında kaleme aldığı bu metinde hem bilgisi birikim var hem de bir duygusal yönde var evet, evet. yaşadığı koşullar intihar savaşta intihar eden arkadaşları sosyal demokratların desteğiyle sos seslerin üzerine saldıran o, ordunun ezmesi orada insanların ölmesi devrimcilerin ölmesi bütün bunlar bir duygusal bir yönde var bu kalem almasında. Evet. Peki bir soluklanalım Mike Harvey dinleyelim Out of Time Man. Really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Drive away from me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do. I'm stressed and strange, anger and pain in the subway train. Now it's half past two, long on the rendezvous, now it's half past three, three time made a fool out of me, now it's half past four, oh baby can't you see, no use in waiting no it's a time of tragedy, you think it's nine when the clock says ten, this girl won't To the floor It's gone crazy Time don't do it again Now I'm stressed and strange Anger and pain In the subway train Now it's half-bust two Long on the wrong way Now it's half past three two. Time made a fool out of me Now it's half past four You see, it's a time of tragedy. Think it's nine when the clock says 10 This girl won't wait for the out of time, out of time, Now it's too Long all the Now it's Time made a fool out of me. Now oh, it's baby, can't you see? No waiting no It's a time. an awakening. it's a time of tragedy, now it's half past two, long gone the wrong river. now it's half past three, time and fool out of me need, now it's half past four, oh baby can't you see, the use it's a time of tragedy, you think it's nine when the clock says ten, this girl won't wait for the out of time, out of time now Out of Time Man, Mike Harvey'den dinledik ve Cuma Adamlar programında Açık Radyo'da 94.9'da şiddet üzerine konuşmaya başlamıştık. Hali Turhanlı ve ben Deniz Ömer Madra. elimizde Halil'in getirdiği 3 kitap var ama bu kitaplardan kalkarak tabi çok daha genel bir şiddetin felsefi ve siyasi boyutları üzerinde biraz düşünüyoruz, konuşuyoruz. Şimdi öncelikle elimizde olan metinlerde e, Metis defterlerinden Şiddetin Eleştirisi Üzerine adlı bir kitap var. Aykut Çelebi'nin hazırlayıp e, bir de sunuş yazısında sunduğu. Burada özellikle de Walter Benjamin'in Şiddetin Eleştirisi Üzerine adlı yazısı bizim de tartışmalarımızın odağında yer alan düşünürlerden ve yazarlar yazılardan biri oluyor. Ee, ayrıca da George Sorin'in e, Fransa'dan Fransızca'dan Anaïd Hazarian tarafından çevrilmiş Epos yayınlarında e, ikinci baskısı var. E, bu kitabında şiddet üzerine düşünceler. Bu da ikinci baskısı 2008'de e, yapılmış bir kitap. George Sorrell'in de bu konudaki görüşlerine bakıyoruz. Bir de daha henüz konuşma fırsatı bulamadık ama Hannah Arendt'in iletişim yayınlarından seçme eserlerinin altıncı çıkmış olan Şiddet Üzerine kitabı. Bu da Bülent Peker'in çevirisiyle elimizin altında. Bunun da üçüncü baskısı 2006 yılında yapılmış. O da çok önemli bir kitap. Başında hemen bu program başında söyledik. Ee, ...tam e, antitezi aslında... ...yani e, George Sorrell'in... E, ...savunduğu düşüncelerin... ...o muğlak düşüncelerin... ...aynı zamanda muğlak olduğu için de çok tehlikeli olan düşüncelerin... Evet. ...neden tehlikeli olduğunda söyledik söyledi ki... ...çok farklı... E, ...uçlara... ...uçlarca benimsenmesi bile... ...bunun tek başına kanıtı olabiliyor... ...ve yeni solunda ele, ...yeni solda eleştiren bir şey var orada... ...Arendt'te... ...şimdi... E, Benjamin'in e, Sorel'den etkilenerek o grev kavramını çok mitleştirdiğini söyledik. Yani genel gref, genel grev yasaların, iş yasalarının tanımış olduğu genel grevden farklı bir genel grev hmm. anlayışı var burada. E, anarşist genel grev, anarko sendikalistlerin benimsemiş oldukları ve ya da onların deyimiyle de proleter genel grev. Burada Hiçbir müzakere ve görüşme şeyi yok. Payı yok, değil mi? Ay, Doğrudan evet. doğruya bir bıçak gibi. Saf araç diyor kendisi. Saf, evet. Saf araç. Araç. Ben de Saf şimdi araç. onu söyleyeceğim. Amacı vurmak, Kılıcı atmak ve düğümü gordon. Evet. Zaten düğümünü çözmek. Grave strike. Keserek, evet. vurmak. Evet. evet. Oradan. Düzene vurmak ve bu e, hukuk d, hukuk düzen, yeni bir hukuk düzeninin başlangıcı olacak aynı zamanda e, programların nesnesi olamaz şey e, de, öngörülere yer verilmez orada da ama tarihin bu mitik e, ona biçilen mitik rolle e, tarihin sürekliliğinde kesinti yaratacak. Zaten ilerleme düşüncesine çok karşıdır Walter Benjamin. Evet. Bu bir kopuş, bir parçalanma gerçekleştirecek. Ama bütün bu özelliklerinden dolayı işverenin veya devletin dayattığı çalışma koşullarından Kopmak aynı zamanda bu. Yani biz zor, zor, çalışmaya zorlanmamak artık, o zorlamayı ortadan kaldırmak. Devletin ve işverenin dayattığı çalışma koşullarını değiştirmek değil, çalışmayı reddetmek. Bu yüzden de saf bir siyasal eylem olarak görüyor. Bir ekonomik eylem değil, saf bir siyasal eylem olarak görüyor. Bu Marx'ın bir sözünü hatırlatıyor bize. İngilizce metinlerden bir tanesi de 1890'larda bir arkadaşına yazdığı ee, gelecek için program hazırlayan hiç kim olursa olsun o bir gericidir diyor. Ee, şeyin de, genel grevi de böyle bir şey. Gelecek için hiçbir program, e, hiçbir şey planlamıyor. Öngörülmüyor ama George Sorrell'in evet. Sorrell ve ondan e, ilham ondan alan evet, ben Benjamin'in de. Hiçbir şeyin mi üretilmediği, üretilmediği bir siyasal olay olarak görüyor. Fakat burada Şimdi hukukun adaletin bir, bir belirsizlik alanı içerisinde, hukukun ötesine geçerek bir belirsizliğin de bir müphemlik alanında aranmasında tehlikeli olduğunu söyle mesela pek çok noktada Benjamin'i destekleyen ben hukukun gerçekten özü şiddettir diyen Derrida da o müphemlik alanını çok tehlikeli buluyor yani hmm. orada hem fikir değil artık o alanda Evet. Adalet evet tekili kapsamaz fazlasıyla genelleştiricidir. Adalet e, şiddeti dilde başlar, tekili yok, tekili yok etmeye başlar. Bütün bunlar ka kabul fakat müphemlik bir alan söz konusu olduğunda, oraya geçitildiğinde artık biraz oldukça tehlikeli bir alan olduğunu o da işaret ediyor. Deri işaret ediyor. Ben yemin de şöyle de bir şey var. Şimdi doğal hukukun... Iı, Zorlaken yani, doğal hukukta şiddet hem pozitif hukukun hem de doğal hukukun farklı tezahürleridir diyor. Ama bir yandan şunu da söylüyor. Hukuk tarihsel bir kazanımdır da diyor. Evet, yani, yani, şimdi onu da farklı bir denge kalıbı içine bir başka oturtma de, evet. çabası var yani. Evet yani e, ya da Nancy'nin bir sözünü hatırlatayım ben bu kitapta yer almıyor ama e, o insan hakları dediğimiz haklar da doğumla birlikte verilmiyor insana doğuştan gelen haklar dediğimiz aslında doğuştan gelen haklar değil. İnsanlar hep onları mücadele ederek kazanıyorlar. Ve bu mücadele ister istemez kabul edelim ya da etmeyelim hoşumuza gitsin ya da gitmesin şiddeti de içeriyor. Yani bu evrensel haklar dediğimiz bugün bize çok doğal gelen haklar şiddet yoluyla kabul ettirilmiş haklar. Monarklara oligarklara onların hepsinin şiddet uygulayarak kabul edilmiş. Bunlar da tarihsel kazanımlar yani bir bakımdan. Mesela doğal hukukun bir zamanlar doğal hukukun içerisinde sayılan ama pozitif hukuka dahil olmayan o zaman kabul edilmeyen onun dışında tutulan e, haklar e, bugün bize çok doğal gelen haklar e, büyük mücadelelerin içerisinde gelmiş. Dolayısıyla hukuk tarihsel bir kazanımdır hakikaten. Yani onun şimdi bir çelişkisi de var. Hukuku bütünüyle kopmak istiyorsun ama oranın, hukukun içinde tarihsel kazanımlar da var aslında. Onlar da korunması gereken şeyler. Yani doğal hukuk. Şiddetine bir ölçüde evet amaçlar adil oldu ve o adil amaçlar dünyevi oldu. Bu dünyaya ait oldu. Aşkınlaştırılmadı, kutsallaştırılmadığı müddetçe onları belirli bir ölçüde şiddete uygulanabilir diyor. Şiddet yolu kabul ettirilebilir diyor Walter Benjamin. Bu kendi yaşadığı döneme bakılırsa ve geçmişte yakın onun... Yaşadığı kendi deneyimlerine bakılırsa evet çok bazı noktalarda doğru. Ama şiddetten söz ediyorsak her zaman şiddetten söz ediyoruz. E, sembolik şiddetten bahsediyoruz. Yani karşı tarafın bize kullandığı şiddete karşı sembolik şiddet kullanılabilir bunu da tartışılıyor yürüyüşlerde, gösterilerde. Şiddetten söz etmek çok delikeli bir şey. Yani Nerede sembolik oluyor? Nerede olmuyor? Nerede bir kişinin bedensel bütünlüğüne yöneliyor? Bunlar, insanın şiddeti kullandığın şiddet ise öngöremiyorsun. Seni aşan bir şey var. Yani şiddet de sözle şiddet yani bir sözle kırıcı olabiliyorsun. Sözün sana çok normal gelen bir söz. Şiddettir o. Bir insanı kırdıysa, rencide ettiysen orada da bir şey var. Çok doğal sözcükleri kırıcı, şiddet etkisi uyandıracak, yaratacak şekilde kullanabiliyorsun. Farkında olmuyorsun sen. Dolayısıyla şiddetten söz ediyor isek bu çok tehlikeli bir şey. Yani çok dikkatli olması gereken bir şey. Bir, bir mayınlı bir alanda yürümek gibi bir şey, şey şiddetten. Bazen çok romantik geliyor şeyler. Yani evet, Mark Yüze de şeydi. Walter Benjamin'in söylediklerini. Yani devlete karşı şey yapılabilir. Mark birçok şeyleri var. Sivil itaatsizlik her zaman pasifist eylemlerden oluşmaz diyorum. Mesela ama evet, bunlar, e, bunlar dediğim gibi çok şey e, dikkat edilmesi gerek yani. Evet yani özellikle günümüzdeki bu gittikçe yaygınlaşan işte çeşitli e, ülkelerde farklı adlar indignados gibi isimler ya da occupy wall street gibi işgal e, hareketleri gibi e, ya da arap baharından Hı. bahsedelim. E, hepsinin ortak özelliği de şiddet kullanmamaları belki bir aradan sonra. Yani. Biraz bunu da evet. e, tartışmamızda Ol günümüze e, yansımaları, evet. iz düşümleri üzerinde birkaç cümle evet. söylemekte evet. yarar olabilir herhalde. Tabii. O zaman e, bir e, müzik parçası daha dinliyoruz şimdi. Natalie Merchant'tan Carnival, Carnival adlı parçayı dinlemekteyiz. Altyazı Carnival Natalie Merchant'tan dinlediğimiz bir parçaydı. Şimdi Cuma'da Adamlar programında olduğumuzu, Açık Radyo'da olduğumuzu hatırlatalım bir kez daha. 94.9 AçıkRadio.com .tr'den de yayın yapıyoruz ve bugün Halil Turhanlı ile deniz Ömer Madre şiddet konusu üzerinde ve bunun düşünsel şiddet ee, tartışmaları tartışma temelleri ve günümüze olan iz düşümleri üzerinde konuşuyoruz. Elimizde de kalkış noktası olarak yaptığımız üç kitap var. Metis defterlerinden Şiddetin Eleştirisi üzerine Aykut Çelebi tarafından hazırlanıp su, sunuşunda yazıldı yazıldı ve içinde Walter Benjamin'in, Jacques Derrida'nın, Bernard Hamacher'in, Giorgio Agamben'in, Robert Cover'ın, Zeynep Direk'in ve Aykut Çelebi'nin yazılarında yer aldığı bir kitap genel adı derleme bu Şiddetin Eleştirisi üzerine. Onun dışında George Sorel'in Şiddet Üzerine Düşünceler kitabı Epos yayınlarından çıkmış ikinci baskısı yapılmış. Anahit Hazaria'nın çevirisiyle Fransızcadan orijinalinden ve bir de Hannah Arendt'in iletişim yayınlarından. Ee, Hannah Arendt e, Şiddet Üzerine adlı bir kitabı seçme eserlerinin altıncı kitabı olarak. Onun çevirisi de Bülent Peker tarafından Türkçe'ye Türkçe aktarılmış, çevirisi yapılmış. Evet şimdi konuştuğumuz nokta da şuydu tam bırakırken. E, günümüzde özellikle 2011 yılı herhalde tarihe çok e, küresel çapta adalet, barış, demokrasi. Ve özgürlük hareketlerinin, isyanların hatta devrimlerin e, büyük bir yaygınlık kazandığı ve devam da etmekte olduğu Hiçbirinin sonuçlanmadığı işte kim yerde? Arap Baharı, İspanyol, İspanya'da ve Yunanistan'da galiba indignados yani bir hiddetliler diye Hı, çevirebileceğimiz öfkeliler. öfkeliler. İşte öfkelileri de anrajelerden ar evet. biraz ayırmak için de... Evet. iyi bir çevirisi elimizde yok ama bir haysiyet ve evet. e, hiddet, öfke hepsi karışık böyle bir talep. E, ve Amerika'da hiç şüphesiz de şu anda da belki bin şehrin üzerine de devam etmekte olan zaman zaman polis tarafından kuvvetli bastırılıp tutuklamalarla, gözaltılarla sonuçlandırılan ama bir türlü de sonuçlandırılmayan evet. Amerikan sonbaharı. Ya da işte Occupy hareketi var. Occupy Wall Street diye başladı Zuccotti Parkı'nda New York'ta ama pek çok yere yayıldı. Şimdi benim gözlemlediğim, birazcık takip etmeye çalışıyorum. Şubat'ın başından hatta Ocak ayından Bence beri. Bence çok ayaklamam. iyi takip ediyorsun o kadar Teşekkür ederim. Yani çok önemsediğimiz Hı. bir şey evet. ve Durban'da da son. Evet. Toplantıda da bir parçası olarak da bulunma imkanı da buldum. Çok ilginç gözlemlerimiz oldu Mehveş evininde de birlikte Milliyet Gazetesi'nden. Burada beni en çok ilgilendiren ve dikkatimi çeken hususlardan biri... ...bütün bu hareketlerde şiddetin kesinlikle kullanılmadığı gibi... ...bunun tam aksine özetle her türlü polisten gelen tahrike büyük kışkırtmalara şiddeti kat be kat at, aşan işte gözlere resmen e, püskürtülen biber gazlarına e, hatta bir iki kişiyi de bayağı komaya sokan kuvvet ve şiddet kullanımına rağmen ...çok bilinçli bir şekilde... ...şiddetsizliği savunuyor olmaları... ...ve bunun belki de en büyük silahları... ...olarak kullanmaları... ...çünkü polisin hemen bütün devletlerde... ...insanlık tarihinde gördüğümüz... ...bu hareketler tarihinde gördüğümüz... ...en iyi bildiğimiz şey... ...zaten devlet işte... ...biraz önce tanımlamasını yaptık... ...tek eline sahip olduğu bu şiddeti... ...en iyi kullanıyor... ...bekliyor ki polis zaten bir şiddet olsun... ...elinde her türlü araç var bununla... ...yani elektrikli coplardan gaz biber bombalarına biber ses bombalarına ki onları da yaygınlaştırıyorlar şimdi ışıldaklar kullanılmasına gece yarısı baskınlarına şafak baskınlarına varıncaya kadar buna rağmen de sessiz kalmaları ya daha doğrusu sessizliği asla sessizliği tam tersine büyük bir ayağa kalkarak duruş sergilemeleri ama şiddeti de her zaman bütün bu şeyin dışında tutmaları bu bana en büyük güçlerinden biri olarak ve gelecekteki muhtemel yengilerinin zaferlerinin ya da galibiyetlerinin de önemli anahtarlarından biri olarak görünüyor. Ne dersin? Şimdi başta söylediğin şey doğru. Yani bir süreç işliyor. 2012'de de büyük ihtimalle devam edecek. Yaz 1998 ile 2000 arasında Doğu Avrupa'da olanlara da benziyor aslında oradaki muhalefet evet. hareketlerine de. Bu süreç nasıl gelişir bilemiyoruz. Yani gerileyebilir daha da yayılabilir ama yayılma eğilimi daha kuvvetli görünüyor. Uh -huh. Yani nereden bakarsak bakalım 70'lerde yürürlük olan, 70'lerin ikinci yarısında yürürlük olan o neoliberal politikalar eskisi gibi uygulanamayacak. Yani bunun yükünü taşımak istemiyorlar insanlar. Orada şiddeti aklından dahi Geçirmeyen insanlar var yani e, e, evinin şeyin borcunu ödeyemeyen satın aldığı borcu ödeyemeyen işsiz kaybolmuş insanlar iş, yitirmiş insanlar var. Belki talepleri kabul edilse evlerine dönecekler hayat onların gibi kabul kesildiği yerden devam edecekti. Fakat şimdi artık öyle değil, değil yani, yani orası bir, bir tür okul gibi oldu. Kapitalizmin nasıl işlediğini. Gelecekte de kendini nasıl vurabileceğini, hiçbir zaman kapitalizmin ilişkileri içerisinde, üretim ilişkileri içerisinde güvenlikli olmadıklarını hissettiler. Ki bunlar orta sınıf insanları da var onların içerisinde. Evet şiddete başvurmuyorlar şimdilikler. Bu güzel bir şey şiddeti. Fakat şiddet olabilir de yani nasıl gelişeceğini bilemiyoruz derken şiddet olabilir. Ama bazı yerler şiddette var zaten Yunanistan'da var. Evet. Yani sembolik az önce dediğimiz o sembolik bir şiddet. Şey e, parlamento kararı alacak olan ekonomik e, krizin yükünü kitlelere omuzuna koyacak olan kararı alacak parlamento, o parlamentoyu yakmaya çalışıyorlar. İtalya'da da öyle. Sembolik şiddet ama. Dikkat edersen hiç kimse hiç ölmedi şeyde. Yani güvenlik güçlerinde de öldürücü darbeler falan vurmadılar. Şeyde. Bu çok sevindirici, güzel bir şey. Ama şiddet olabilir. Amerika'da Oakland'ta var mesela şiddet. Daha şiddet var. Yani siyahlar şiddet uygulu daha karşı koyuyorlar polise orada. Ama Oakland çok normal. E, yoksul siyahların bulunduğu yer ve e, siyah panterlerin de e, örgütlenmiş olduğu bir yer yani orasıdaki nüfus ona biraz şiddete daha yatkın bir yer uygulamaya ama olabilir şimdi karmaşık bir şey yani bu bir saatin içerisinde bu programın sınırları içerisinde cevap vermek günlerce benim benim yıllarca düşündüğüm bir şeydir bu şiddet nasıl uygulanır geçmişteki o savunduğumuz şeylerden e, nasıl yani saçma sapan şeyler savunduk ama bazen aklımı hala kurcalıyor e, yani şunu söylemek istiyorum. E, sivil itaatsizlik hareketleri gerçekten her zaman şi şiddet uygulanmamış. Saf, mutlak, pasif hareketler olamıyor. Olamayabiliyor. Yani ona da ben şey yapıyorum. E, öyle bir payı bırakmak lazım. Öngöremeyiz yani. E, gelecekte şiddet olabilir mi? Şiddet onayladım anlamında değil. Ama Anlıyor. olabilir. Ama bu yani bu olabilir. şeyi de yalnız... Işte çok aslında etraflı bir tartışmayı da gerektiriyor. Yani Hindistan'da mesela mutlak olarak şiddetin dışında bırakarak o Satyagraha hareketi dediğimiz Gandhi'nin. tabi mesela aynı şekilde bugünkü Hindistan'daki mücadelelerde farklı şiddetin ne? de kullanılmakta olduğu bu maucu hareketin evet. maucu dedikleri ama aslında yeni bir kabilelerin Özellikle yaşama haklarını kullanmak için özel örgütlenmiş polise karşı direnmekte şiddet kullandıkları epey de şiddet kullandıkları. Nepal'de güçlü bir hareket var. Evet onların da göründüğü bir durum. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da bana öyle geliyor ki polisin son derece e, ağır şeyler darbeler vurmasına yol açabilir eğer şiddet bir miktar böyle polisle ciddi şiddete dönüşürse. Yani şeydeki hareket çok mesela ilginçti. California, University of California hem de Berkeley'de eski evet. 68'in en önemli geliştiği yerlerden biri, kalelerden biri olan Berkeley Üniversitesi'nde... Evet. Polisin göz göre göre öğrencilerin tam tamamen oturan evet, evet, öğrencilerin evet. gözüne hı hı. sprey biber spreyi sıkmasına rağmen çok yakın bir mesafede ve bunu engellemeyen rektörü de rektör hı. hanımı evet. da çok şiddetle protesto ettiler tabii evet. ona istifaya davet hı hı. ettiler hatta. Vesto toplantıdan da yaptığı toplantıda kadın polisi ne işi var burada sokuyorsun bunları yaptırıyorlar dedikleri halde bu kadın çıkmadı hı hı. şeyden. Ee, on, öğrenciler bu binanın çevresinden çıkmadığı sürece e, ayrılmadığı sürece bu binadan çıkmayacağım hı. diye üste de çıktı zeytinyağı gibi. Fakat çok ilginç bir şey oldu. Öğrenciler de haber gönderdiler. Gördüğüm en ilginç videolardan biriydi. Tümüyle videoya çekilmiş. Ee, tamam biz hiçbir şey yapmayacağız buyurun gelsin diyor. İki kenarına oturuyorlar binanın girişinin yolunun iki kenarına bağdaş kurarak oturuyor öğrenciler. Ve uzun bir yol oluyor yüzlerce metre rektör hanım topuklu ayakkabılarının sesiyle o sessizlik içinde yürüyor. Öğrenciler tıs çıkartmıyor. Ses yok. Bu kadar dramatik bir şey olabilirdi evet. yani. Yani... Ön görmek çok mümkün değil mesela ama polis zaten şiddet kullanıyor, fazlasını kullanıyor. Şu, kullanıyor. Yani oluyor. ve daha da tahrik etmek için kullanıyor. Evet, yani. ama tahrik etmek için ama ona da tepki verenler olabilir. Yani. Evet, evet olabilir, olabilir yani. tabi. Eğer uzarsa ve şiddeti de artıyor polisin. Yani bir, çok kısa bir mesafeden insanların gözüne... biber gazı sıkmak. Bir, bir, bir görmüşsündür herhalde motosikletiyle çiğnedi bir tanesini evet. bir kolunu kıstırdı. Ona yardım etmek isteyenleri önlemeye çalışıyor polis motosikleti çekmiyor. Yani bu, bu acayip bir Washington New York'ta. Evet. Yani Olabilir. Kadınları yerlerde, genç kızları de, yerlerde sürüklüyorlar. Katılanlar şöyle. da radikalleşebilir. Bir yerden sonra polise karşılık vermek gereğini, yani öbür yanaklarını uzatmayabilirler. Olabilir bu şeyde. Bilemiyorum mesela. Ama şu var, yani insanlar ki, burada bu diyor hareketlerde, geçmişte, tarihsel olarak Hristiyanlıktan miras kalan bir şey vardır böyle. Josephell de de o. Kurtarıcı olmak, birinin kurtarıcı. Evet. İnsan düşmüştür. Büyük bina işlemiştir, çok kötü bir durumdadır. Onu birilerinin kurtarması gerekir. Burada kurtarışı falan yok. İnsanlar kendi kendilerinin, kendi sorunlarını dile getiriyorlar. Yani başkaları onlarınla konuşmasına izin vermiyorlar. Bu anlamda doğrudan bir eylem var burada. Hiçbir parti yok, hiçbir kuruluş yok. Kendiliğinden bir örgütlenme var ve... ve bu hareket çok önemli. Yani kurtarıcıların onda bulunmaması, o tip eski klasik geleneksel örgütlenmelerin olmaması. Bunlar hop örgütler ne bir şeye götürebilir? ne yardım edebilir ne bir şey yapabilir. Onların artık yok yani. Bu anlamda güzel bir şey. ...bir hareket olarak... kendiliğindenci evet. olması güzel bir şey... Evet. E kişi, ...ama bir okul aynı zamanda... ...oradaki işgaller hepsi... ...ve dediğim gibi zaman gösterecek... Her, ...hiçbir şeyi... E, ...öngörmek mümkün değil... ...tam e, anlamıyla da bir küreselleşme... ...durumu var mesela bu... ...son olarak e, işte... Sahar ödülünün ödülü de... E, Avrupa Konseyi tarafından... ...verilen... Sahar ödülünü kazananlardan biri... ...Esma Mahfuz adlı hı. kadın... Aynı zamanda hem Mısır'da kendi çektiği video ile bu tahrir hareketinin öne ayak olanlarından biri oldu. Hem de kendisini New York'taki Occupy Wall Street'te de bir teach in dedikleri bir şeyde gördük. Yani benim size fazla öğretecek bir şeyim yok ama deneylerimi paylaşayım diye geliyor. Bu çok tabii heyecan verici. Evet. E, olan bir, şey. bir de tabii çok büyümesi yaygınlaşması. Evet. Yani Tam da çok anlamıyla önemli. küresel. Yani, sivil toplum bir arada kendi birbirleriyle görüşüyor. E, görüşme fırsatını yani. bir, hiç bu kadar yaygınlaşmamıştı diyor. Amy Goodman da kendisiyle yaptığımız bir de bugün yayınladık. Hmm. Yani geçen şimdi bu program kayıt ama yani Perşembe günü yayınladığımız bir şeyde böyle açıkça yani bu fırsatı ilk defa bu kadar küresel yatay örgütlenme şeklinde sivil toplum. Bu fırsatı buluyor diyor. Bakalım nereye gidecek. Evet, bir de tabii az önce bir şey söyledim. Bazı insanlar orada evlerini yitirmemek, işlerini yitirmemek için orada Ama zaman içerisinde orada daha işgalde süreç içerisinde radikalleşebilirler ve talepleri, istedikleri vergiler geri alabilirler yasalar çıkartıldığında ya da aleyhlen olan yasalar geri alındığında hala anti kapitalist olmaya devam edebilirler. yani Zaten öyle de ipuçları var. Mesela dokların büyük rıhtımların işgali hareketi de oldu. Bu çok yeni. Orada mesela en büyük liman işletmelerinin sahibi olan Goldman Sachs gibi büyük şirketler kapitalizmin kalbinde olan baş yüzde birin asıl kalbi olan şirketleri hedef alıyorlarmış ki onların cüzdanına zarar verebilmek için tam bir sınıfsal yaklaşımla da gidiyorlar yani o da ilginç. Evet ya yani bu bakımdan 1912'ye 19, birçok şey kaldı yani devam edeceğini ben de burada kalmayacağını düşünüyorum. Bir süreç işlemeye başladı ve bu bildiğimiz o neo kapitalizm neo liberal kapitalizmin neoliberalizmin o politikalarında biraz sonuymuş gibi geliyor bana yavaş yavaş. Kapitalizmin değil. Değil abi. Ona kandın mı? Evet. Yani onu evet. ona kapılmamak lazım. Evet, fazla naif, fazla iyimser hatta biraz da a, budalaca bir şey olur ona, onu düşünmek. Ama e, eskisi gibi yönetememek söz konusu. idare edememek, kitleleri yönetememek, e zaten bir şeyleri dayatamamak, kabul bir takım ettirememek. Teknokrat dedikleri İnsanları getirdiler işte İspanya'da, İspanya'da diyorum, Yunanistan'da, İtalya'da. Evet, evet. teknokrat teknokrat gibi. Bu teknokrat sözünün de, sözcüğünün de Franco, falancist Franco'dan geldiğini, yani Franco faşizminden evet. siyaseti sanki siyaset yapmıyormuş gibi göstermek için kurduğu ve başarıyla da 38 sene mi sürdü? Kaç sene sürdü Franco faşizmi yani? Evet böyle bir gelişme var. Şimdi insanlar bu devletin modern devletin oluşumunda devlet zor kullanma, şiddet kullanma tekerini elinde bulunduruyor diyoruz ama Gelişi güzel de kullanıyor bazen. Yani kendi koyduğu yasalara da, sınır, evet. da sınırlı kalmıyor devlet. Ama bireyler şiddet kullanma hakkını devlete devretmiş olan, öyle farz edilen, öyle varsayılan bireyler aslında hukuk öznesi olabilmeleri için onların şiddeti ellerinden alması gerekiyor. Onlar şiddet, hukuk öznesi olmakta ısrar ediyorlar belki ya. Ama burada idealize edilen bir hukuk anlayışı da var bir yandan. Yani devletin de o yetkilerinin kendi tanımış olan yetkili en ılımlı haliyle bu. Evet. O alanın içerisine hapsetmiyor, o alanın içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Ama iktidar öyle bir şey ki hiçbir zaman kendisine çizilmiş olan sınırlarda kalmıyor işte. Evet. Yani evet. o şiddetin tanımış olan yetkilerin azamisini kullanıyor, maksimumunu kullanıyor. Ya evet. maksimum olanlarını da açıyor, az, e, aşabiliyor. Hiç bir yasanın e, polisi o koşullarda. E, Biber gazı kullanma yetkisi verdiğini zannetmiyorum o şekilde. Hayır bu da tartışıldı zaten. Çok haklısın ve katiyen müthiş bir yetki aşımı var. Her yerde bu polisin sadece durumun kontrolden çıkacağı ve artık kontrol edilemez büyük bir patlamaya, anarşist, kaotik bir duruma evet. dönüşmesi durumunda izni var. Bu biber gazı gibi kullan yani kanun ve tüzük ve yönetmeliklerde böyle öngörülmüş. Tamamen aşıyorlar, yetki aşımı yapıyorlar ve çok tekeli, şiddet tekeli çok vahim kullanıyorlar. Evet yani devletin nasıl iktidarı kullanabileceğini iktidarın mantığının ne olabileceğini göstermesi bakımından çok önemli bu eylemler. Pasif kalmanın bir avantajı da o. Evet, yani şiddete başvurmamakta evet, direnmenin evet, de, de şiddet, devleti şiddet kullanmaya, polisiyle Demin onu söylemeye şey çalışmıştım işte evet. Zorluyorsun o da kendi maskesi düşüyor orada. Evet. Ben yani pasif eylem karşısında maskesi düşüyor ama pasif eylem oraya her koşul altında etkili olabilir mi dersen ondan şüpheliyim. Evet, yani. Yani daha epey tartışma evet, fırsatı bulacağız ama bitiriyoruz galiba artık programı. Twilight Singers çalarak bitirelim. When Doves Cry, yani güvercinler ağladığı zaman. Evet, Prince'in şey, parçası. Prince'in parçasının bir coverı. coverı. Hepinize günaydın. picture you and I engaged in a kiss, sweaty your body covers me, can you my darling, can you picture this, dream if you can a courtyard, an ocean of violets in blue, animals strike your